Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın May. Bugün biraz yeni hükümetin programından bahsedelim diye konuşmuştuk dün ve özellikle de işte bu. İktisadi, boyutu, i̇ktisadi boyutu üzerinden evet yani büyük, büyük bir büyümeyi hedef alıyor. Bu gerçekleşebilir evet. mi ya da ne nasıl bakıyorsun? Bir kere hükümetin programının ana mottosu, ana sözü bu iktisadi konularda esas olarak ana sözü diğerlerinde de bunu uyguluyor ama iktisadi konularda daha belirgin. 2002'den 2011'e kadar yaptıklarımız 2011'den 2015'e kadar hatta 2023 burada hükümet programında 2015 tabii hedefleniyor ama başbakanın yaptığı hükümetin program sunuş konuşmasında seçim öncesinde olduğu gibi 2023 hedefiyle ilgili bazı veriler de dile getiriliyor. Yani 2002-2011 arası veya 2002-2010 arası e, yapılanlar e, 2011-2015 arasındaki uygulamaların e, devamı e, pardon önceli olacaktır. Veyahut önümüzdeki dönem, 4, 4 yıllık dönem geçmiş 10 yılın, 9 yılın e, bir e, devamı olacaktır e, fikri üzerinden hareket ediyor. Zaten e, programın ana temalarından bir tanesi... E, bir e, Türkiye ekonomisinin veya toplumunun e, çok, güç, çok büyük hatta böyle bir e, tabirin büyük bile yeterli değil. E, Tayyip Erdoğan'ın kendi cümlesinden okuyayım. Ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel. E, bu muazzam potansiyeli harekete geçirmek üzere e, güven verici politikalarla milletin e, önüne çıkmaya karar verdik diyor. Bu güven verici politikalar ve kalkınma bu aslında hükümet programının geçmişte olduğu gibi bu programda da yani bu dördüncü AKP hükümeti programında da iskeletini oluşturuyor. Güven verici politikalar ve kalkınma büyüme, hızlı büyüme. Bu hızlı büyümenin ee, taşıyıcıları tabii ki e, bir enflasyonun e, zayıf olduğu, dolayısıyla güven verici politikalar iktisatta esas olarak enflasyonun e, düşük olduğu, tek haneli enflasyonun e, geçmediği, e, devlet açıklarının devlet kamu e, bütçesi açıklarının e, göreli düşük olduğu bir e, ortam demek. Güven verici politikadan e, iktisatta anlaşılan. Hükümetin söyleminde anlaşılan esas olarak bu. Düşük enflasyon. Dolayısıyla düşük faiz, reel faiz. Hatta hatırlayacaksınız seçim öncesinde sıfır reel faiz tartışması yaşanmıştı. Evet. Devlet açıklarının, kamu açıklarının pardon düşük olması ve diğer taraftan da yüksek büyüme hızı. E, yüksek büyüme hızına örnek vermiyor. Şu kadar bir ortalama büyüme hızı e, öngörüyoruz diye söylemiyor. Bu doğal çünkü bir yıl sonrasını öngörmek çok zordur. Fakat e, 2010 yılında yani dünyadaki gelişmiş ülkelerin özellikle iktisadi finans krizi nedeniyle hala... E, düşük büyüme veya sıfır büyüme noktasında oldukları bir yerde, Türkiye'nin yüzde sekiz buçuk bir büyüme sağlamış olmasını, önümüzdeki dönemin bir e, güvencesi veya bir e, öngörümü olarak e, hükümet programında e, sunuyor. Bu büyük e, büyüme, tabii ki yüzde sekiz buçuk ortalama büyüme anlamına gelmiyor. Zaten 2002-2009 arası ortalama büyümeye baktığımızda, e, reel büyümeye baktığımızda yüzde 4,5 civarındadır. Ortalama yıllık büyüme. E, 2008-2009 krizinin de etkisiyle. Ama e, önümüzdeki dönemde kriz olmasa da yüzde 8, yüzde 7'lik bir büyüme değil, yüzde 4-5 civarında bir büyümenin e, olması e, beklen, olmasını beklemek lazım. Zaten hükümet de Soğutma politikası adı altında büyümeyi yavaşlatma politikası yürütüyor biliyorsunuz. Hı hı. Bu e, iktisat politikalarında e, sosyal politika taraflarını başka bir vesileyle e, ele alırız. İktisat politikaları tarafında e, hedef e, 2023 yılında ilk dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak. Bu seçim öncesi çok kullanılan bir hedefte hatırlayacaksınız. 10 ekonomisten biri olmak demek bunun kıstası gayri safi yurt içi büyüklüğüyle ilgili bir kıstas. Evet dolayısıyla da yani şunu da sorabiliriz belki gayri safi yurt içi büyümesi temel en büyük öncelik ondadır. Geri kalan her şey onun ona feda edilebilir diye de bakılabilir. Bütün e, kalkınmacı e, partiler, bütün kalkınmacı hareketler için e, kalkınma yani gayri safi yurt içi büyümesi e, asli amaçtır. E, diğer amaçlar, diğer hedefler e, bu amacın e, türevidirler. Hatta yoksullukla mücadele, ortalama refah seviyesinin artması, demokrasi. Evet, aynen, daha aynen. ileriye gidersek demokrasi, kurumlaşma, bütün bunlar kalkınmanın bir arasıdır. E, ...sülevi olarak algılanırlar... Evet, evet. ...ve ne kadar büyüme... ...o kadar köfte... ...aynen öyle yani... Ee, ...halkların, yaklaşıyor. ailelerin... ...iş iş bulma meselelerinin... filan hepsi... ...hatta doğanın da kendisi ta kendisi de... ...buna feda edilebilecek... ...bir durumda... ...doğanın kendisinin feda edilmesi noktasında... ...bu programda... ...enerjiyle ilgili görüyoruz... Evet. ...hedefler... Enerjiyle ilgili başbakanın söylediği konuşmasının son bölümünde yer alıyor. Türkiye'nin bir enerji açığı olduğunu belirtiyor. Bu enerji açığının önümüzdeki dönemde tabii büyüme ile beraber devam edeceğini öngörüyor ve 2015 yılına kadar Türkiye'deki 50 bin megawatt olan e, elektrik ün, e, üretimini ki bu 2002 yılında 31 bin megawatttan 9 yılın sonunda e, 2010 sonunda e, 50 bin megawatta yükselmiş durumda. Bu 50 bin 4 yıl zarfında <gülüyor> e, 62 bin megawatta çıkartmayı düşünüyor. Bunu nasıl arttırılacak? Bu 12 bin megawatt Elektrik e, üretimi, ilave elektrik üretimi nasıl sağlanacak? İki yoldan sağlanması tasarlanıyor kısa vadede yani dört yıl zarfında. Birincisi e, 5500 megawatt yani bu artışın yarısını hidroelektrik santrallerle e, sağlanması öngörülüyor. Diğer yarısı ise termik kaynaklar dediği kaynaklar. Termik kaynaklar e, nedir? E, esas olarak kümür, kömür e, evet. olması lazım. Termik kaynaklar ve başta rüzgar enerjisi olmak üzere yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanarak 4.500-5.000 bin, bin, bin megavatlık yeni santralleri devreye alacağız deniyor. Dolayısıyla termik santraller biraz rüzgar enerjisi ve esas olarak hidroelektrik santrallerle 10-12.000 megavatlık bir artış, elektrik artışı sağlanması e, öngörülüyor. Nükleer santral ise projede var ama tabii 2015'e kadar nükleer santralin devreye girmesi e, beklenmediği için e, şu anda e, elektrik enerjisi içinde payı gündeme getirilmiş değil hükümet e, programında 2015'e kadar. Ama şöyle bir e, değerlendirme var. E, Türkiye'deki e, cari açığın esas olarak neredeyse %75'inin enerji nedeniyle gerçekleştiği, dolayısıyla cari açığın düşürmesi için enerji bağımlılığının azaltılması gerektiği, enerji bağımlılığının azaltılmasının da birinci yönteminin nükleer santral projesi olduğu belirtiliyor programda. Bu tabii iktisadi olarak bir tür halka bunu, yemez, bunu istemezseniz cari açıktan şikayet etmeyin o zaman demek bir biçimde. Evet, elektriksiz kalırsınız demenin daha işte sürekli sofistik sürekli kriz risk altında yaşarsınız demenin bir... Tabii ki burada ciddi bir enerji politikası tartışmasına ihtiyacımız var. Yenilebilir enerji... ...alternatif enerji kaynakları, enerji tasarrufunun ön plana çıkartılmasına ihtiyaç var tabii bu ayrıca tartışılması gereken bir konu. Evet yani bence burada bütün dünyada, yalnız Türkiye için de değil tabii bütün dünya için de bir ciddi paradigma değişikliği e, meselesi. Yani ekonominin kendisinin de sadece restore edilip değil belki bir şekilde yeniden icadı diyor mesela buna James Gustav Speth e, Yale Üniversitesi'nden şimdi galiba Vermont Üniversitesi'nde bulunuyor kendisi hukukçu ve şey aynı zamanda çevre işleriyle uğraşan çok bu konuda kitapları da olan birisi. Yani bu şekilde sürdürülemez olduğunu kesinlikle büyüme sonrası bir topluma geçilmediği takdirde hiçbir yerde buna ulaşılamayacağını artık açıkça görüldüğünü de yazıyor kendisi. Zaten biliyorsunuz Birleşmiş Milletler bünyesinde aşağı kılışı 10 yıldan beri 8 yıldan beri bir e, grup çalışması var. Bu grup bu grup e, alternatif bir e, iktisadi büyüme göstergesi hazırlamaya çalışıyor. İktisadi pardon insani kalkınma endeksinden evet. farklı olarak. Yani gayri safi yurt içi hasılanın benzeri e, fakat bu e, büyümenin tükettiği ve bizim dikkate almadığımız iktisatçı iktisadi ulusal muhasebe hesaplarında dikkate alınmayan tüketimlerin de maliyet olarak dahil edildiği veyahut e, sosyal yaşamdaki iyileşmelerin veyahut e, kötüleşmelerin de getiri ve götürüsünün e, dahil edildiği bir net e, büyüme hesabı yani e, kömürü e, doğadan aldığınız zaman yerine bir şey koymuyorsunuz. Kömürün maliyeti sadece oradaki üretim maliyeti olarak bugünkü hesabımıza yansıyor. Onun yerine konulamazlık maliyetini koymuyoruz. Ya asıl mesele de o zaten. Evet. evet. Beyoğlu elektrik enerjisini hidroelektrik santralden elde ettiğimiz zaman onun maliyetini inşaat maliyeti olarak koyuyoruz. Ve e, üretim maliyeti olarak koyuyoruz. O e, hidroliktik santralin e, yarattığı e, çevre değişimini, bir vadinin ortadan kalkmasını, oradaki tarım e, alanlarının kalkmasını, oradaki yaşam alanlarının ortadan kalkmasını bir maliyet olarak almıyoruz. Evet ee, yani böyle bir anlayış ki bu o zaman dışsallık hesabı yapıldığı zaman büyüme e, sadece e, ne pahasına olursa olsun ödenmesi gereken bir fiyat olarak görülüyor. Yani aileler işler bitsindir toplum to, e, topluluklar çiftçilik bilmem ve çevrenin kendisi de hatta kendi e, toplum içinde dünya içindeki varlığına e, varlığımıza ilişkin anlayışım bile. ...feda edilebileceği bir büyüme e, dini, layık din olarak karşılıyor. Evet, karşımda... büyüme dini 19. yüzyıldan beri var olan bir din. Evet. Ee, büyüme bütün sorunların e, derdine, bütün dertlere devadır anlayışı. Ee, 19. yüzyıldan beri artık e, modern toplumun yerleşmiş, içine sinmiş kapitalizmin aslında içine silmiş bir bir anlayış, bir ön kabul. Ama Biz komünizmde kabul. komünizmde de vardı aslında. Yani tabii, ama Sovyetler Birliği'nin de devraldığı bir şeydir o. Evet, yani 20. Yılda yarışmasında evet, evet tabii, bunu tabii. Çinde de Rusya'da da Sovyetler Birliği'ndedir. Bir eksiksiz, eksiksiz. Evet. uygulandı. Hatta daha hızlanmış biçimde büyüyüp onları yakalamak fikri çerçevesinde daha da büyük doğa e, sömürüsü ve katliamı yapıldı. İşte evet. Bunların en açık örneklerinden bir tanesi. E, Çernobil spesifik olarak komünizme özgü bir örnek değil ama e, Baykal Gölü'nün e, Aral Gölü'nün Aral Gölü, ara. evet. Gölü üçte bir e, re inmesidir. E, koskoca bir iç denizin. Evet. E, kurumasıdır, kurutulmasıdır. Bu en... E, Belirgin örnek ama bunu çok daha farklı alanlarda görebiliriz. Yaşam alanının e, yaşanamaz hale geldiği bir e, sanayi e, dış e, sanayinin veyahut kentleşmenin yaşanamaz hale geldiği bir e, sanayi tamamen veya üretimi tamamen bağımlı e, bir cehennem havası. Evet şimdi Türkiye'de... tabi hükümet programında da böyle bir e, büyümeye büyük bir biat etme havası da görülmüyor değil. Ne diyorsun? Yani böyle bir... Çok büyük böyle bir beklenti tabi en büyük ekonomi ilk 10 büyük ekonomi içine evet. gireceğiz beklentisi. Böyle bir şey demek zaten başka türlü de olmaz. Bu, eğer amaç buysa hükümet programı kendi içinde tutarlı doğrusunu söylemek gerekiyor. Evet ve endişelik yani, amacına... olan da bu zaten. <gülüyor> evet, amacına yönelik gayet tutarlı bir hükümet programı var. Ama bu amaç ne dereceye kadar sürdürülebilir veyahut ne dereceye kadar arzulanır bir amaçtır. Tam tersini e, savunmak da mümkün değil tabii ki. Yani e, yoksullaşalım, e, büyümeyi sıfırlayalım e, demek de mümkün değil. Çünkü büyümeyi sıfırlamak e, fikri daha çok e, gelişme seviyesi, daha yüksek seviyede olan ülkelerde e, tasarlanması mümkün olan bir şey. Bizimki gibi daha e, gelişme seviyesi e, düşük olan ülkelerde yoksullukla e, yoksunluk arasında paylaşım yapmak çok kolay değil. E, ya da çok eşitlikçi bir topluma dönüştürmek lazım Türkiye'yi. E, bu da bizim Türkiye toplumunda eşitlikçi eğilimlerin ne kadar... E, ...güçlü olmadığını biliyoruz. Çok güçlü bir eşitlikçi eğilimin olduğu bir toplumda belki büyümeyi yavaşlatmak ve daha makul bir seviyede var olanla yetinmek mümkün. Ama eşitlikçi olmayan bir toplumda büyümeyi yavaşlatmak çok zor çünkü alt sınıfların, yoksul sınıfların eşitlik talebini... E, ağızlarına bir, bal, e, bir parmak balçalarak çalarak e, tatmin etmek için yani susturmak için diyelim e, büyümeye ihtiyaç var. Evet ama işte tam da o noktada belki de daha sonra da tartışma fırsatı buluruz. Yani e, mesela e, iyi kaliteli işlerin sayısının büyütülmesi... ...gibi pek çok şey var yani... E, ...eğitim... Yatır, e, ...araştırmaya yapılacak... ...yatırımların büyütülmesi... E, ...ve işte... Gerçi hükümet programında bu, e, bu, bu... ...daha açık biçimde var... ...doğrusunu söylemek evet. gerekirse... E, ...araştırma ve teknolojiye yönelik... ...yatırımların arttırılması... E, ...konusu bu sefer hükümet programında... ...daha ciddi biçimde yer alıyor çünkü... E, ...ilk defa... ...olduğunu zannetmiyorum ama... ...bu açıklıkta... E, ilk defa okuduğumu zannediyorum. Türkiye'deki e, ihracat ve üretim yapısının e, düşük e, katma değerli e, ürünlerden yüksek orta ve yüksek katma değerli ürünlere geçilmesi ve bunun için teknolojik yatırımlara ön ön verilmesi hedefi çok açık biçimde var ve hatta bunun içinde e, işte bu Teknoloji Bakanlığı yeni kurulan bakanlık adını şimdi hatırlayamadım. Ben de hatırlamadım evet. Kalkınma Bakanlığı var onu konuşacağız biraz sonra evet. ee, bir ekonomi bakanlığı var Aslında bir de onu konuşalım ee, bu yeni e, Kalkınma hamlesi e, veya Erdoğan'ın ustalık dönemi e, büyüme politikası e, taşıyacak e, hükümetteki bakanlıklar Bunların hepsi de yeni bakanlıklar çoğu yeni bakanlıklar veya değişime uğramış bakanlıklar. Bir tanesi Kalkınma Bakanlığı. Başlı başına bir bakanlık. Bir tanesi Ekonomi Bakanlığı. Ee, bir tanesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Biraz evvel işlemler. Evet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji. Ee, diğeri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Bir de Tarımla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı var. Ee, bu bakanlıklar, yani Kalkınma, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e, doğrudan... Ee, üretime yönelik politika uygulamaların e, koordinasyonunu sağlayacak bakanlıklar. Ve e, sanayinin uzun dönemli vizyonu e, Erdoğan'ın e, sözleriyle ifade edersem orta ve yüksek teknoloji ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olmak. Ee, bunun için çok ciddi e, biçimde e, teknolojik altyapının değişmesi lazım. Bu nasıl olacak çok bilmiyorum ama düşük teknoloji sektörlerde katma deri yüksek ürünlere geçiş sağlayacağını öneren hükümetin bu kısa vadede bu geçiş nasıl sağlayacağını e, bunun için hangi eğitim politikası ör ör örneğin ara e, uzman teknik, e, tekniker tabiri edilen e, teknisyen e, formasyonunu nasıl hızlı arttıracağını eğitim yapısında teknik okullara ve teknik yüksek okullara daha kaliteli ve daha yaygın eğitim verme imkanını nasıl vereceğini herkesin 4 yıllık üniversite talebi ile eğitimin yapısını sürekli genel kültür eğitimine değil de teknik eğitime ee, dönmesi nasıl sağlayacağını doğrusu bilmiyorum. Burada onunla ilgili çok e, detaylı bilgi yok. Fakat e, teknoloji alanında e, anladığım kadarıyla 2-3 tane e, projesi var. E, birincisi Türk otomobili imal edilmesi projesi. E, tü, yani, tamamen yerli bir otomobil e, üretimine geçilmesi ve bunun ihraç edilmesi. Bu konuda hükümetlerin zaten e, Cumhuriyet tarihi boyunca bir fetişi var galiba. yani e, Sık sık gündeme gelmiş bir konu. <gülüyor> e, e, evet var. E, her zaman kalkınmacı e, politikaların, kalkınmacı ideolojilerin bir de aynı zamanda milli e, e, sanayi diye bir şeyi vardır. Bir e, fetişi vardır. Darbe hükümetlerinin de öyle 27 Mayıs'ta gördüğü gibi devrim, devrim, aradık, devrim otomobili. Evet. Ee, ikincisi savunma sanayinin ihracat kapasitesinin arttırılması e, ön plana çıkartılıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Teknoloji ağırlıklı üretim derken nerelere yönelmiş? Evet. İşte bu çok önemli, evet, çok önemli bir nokta. Evet. Çok önemli. Otomotiv İkincisi savunma sanayi, ee, savunma sanayinde <gülüyor> ihracatın 1 milyar dolardan 2,5 milyar, 2,3 milyar dolara çıktığını, bunun e, çok daha e, hızla arttırılması gerektiğini ve Türkiye'deki silah e, ve tethizat ihtiyacının, silahlı kuvvetlerin silah ve tethizat ihtiyacının Yurt içinde karşılanma oranının %50'ye ulaştığını, bunun daha da artılması ön plana getiriliyor. 2023 hedefi olarak savunma sanayinde, Başbakan'ın kendi cümleleriyle okuyorum, kendi milli tüfeğini, topunu, tankını, helikopterini, uçağını, insansız hava aracını, uydularını tasarlayan, üreten ve irac eden bir Türkiye hedefliyoruz. Bu bayağı bir güç politikasının da unsuru aynı zamanda. Ama bu enerji bağımlılığını azaltmayla nasıl bağdaşıyor onu da anlayabilmiş değilim doğrusu. Çünkü bütün bunların hepsi kömür ve petrol, doğalgaz filan kullanmaya bağlı olarak geliştirilebilir ancak. Bir, iki, üç ve daha fazla nükleer santral. Evet. <gülüyor> Ama onlar yok şeydi. Henüz. Ee, o programda var da 2015'e kadar üretime geçmeyeceği için evet. girmemiş. Ama evet. programda nükleer santral var tabi. Evet. Özel ediliyor. Ama o bile yetmeyecektir herhalde. Yani benim anlamak istediğim burada bir ciddi çelişki de var gibi gözüküyor. Yani bir yandan enerji bağımlılığını azaltmak enerji tasarrufundan filan söz edilirken bir yandan da mesela bu büyük çaptaki ihracat özellikle de silah imalatı ve Otomotiv. art, otomotivin artması tamamen tersi bir şey ifade ediyor. bunlar yüksek enerji gerektiren Evet e, elektrik enerjisi gerektiren üretimler ee, bunun yanında e, gıda e, konusunda tarımda e, ne yapılacak e, sorusu var yani kalkınma sadece yüksek teknoloji yani savunma sanayi, otomotiv sanayi ve kimya ağırlıklı elektronik ve kimya ağırlıklı bir Teknolojik dönüşümün taşıyıcıları bunlar olarak tasarlanmış e, sektörler. Bunlar biraz bana şey hatırlattı. Yani 1950'ler sonrası Amerika'daki sanayileşmenin taşıyıcılarının e, bir benzerini şimdi Türkiye yapmaya çalışıyor gibi geldi. Silah sanayi, otomotiv sanayi, kimya gibi. Biraz da so Sovyet Rusya'yı da hatırlatmıyor değil yani <gülüyor> doğrusunu istersen. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sovyetler Birliği'ndeki planlı ekonominin e, hedeflerine baktığımızda, sanayi hedeflerine baktığımızda e, zaten Amerika ile çok farklı olmadığında daha evet, e, 1960'ların başında Galbraith söylemişti yanılmıyorsam. Evet, evet. E, bu meşhur savunma sanayi kompleksi e, askeri sanayi kompleks kavramıyla. E, <gülüyor> bu e, Tarımda ise e, esas olarak e, bir e, kredi faizlerinin azaltılması ve e, toprak bölünmelerine, miras toprak bölünmelerine son verilecek önlemler e, ön planda gözüküyor e, tarımda e, kendi e, gıda ihtiyacını e, sağlayan. E, bir tüya e, yani ülkenin gıda ihtiyacını esas olarak sağlayan bir e, tarımsal e, yapının korunması e, aynı zamanda kendi nüfusunu e, Pardon aynı zamanda tarımsal nüfusun azalması fakat tarımsal verimin artması hedefi e, sürdürlüyor e, aşağı yukarı her Ha, onun dışında bir de tabii e, politikanın tamamlayıcı unsurları olarak baktığımızda e, hem gerekli hem de bu boyutlarda tasarlanması acaba doğru mudur sorusunu sormamız gereken yani illa hayır demen demesi mümkün olmayan ka kategorik bir reddedil kategorik biçimde reddedilmesi mümkün olmayan ama alternatiflerini her zaman düşünmemiz gereken bir e, ulaşım şebekesi. E, projesi var. Bu sadece karayolu biçiminde değil. E, kara, hava ve eee demiryolu. Demir deniz yolu evet, hızlı trenle. Deniz yok. Evet. E, projede deniz yolu hemen hemen hiç yer almıyor. Kara, hava ve demiryolu biçiminde. Hava yolu e, hedefi e, Türk Türkiye'de e, ki e, havayolu e, kullanıcılarının sayısının e, 130 milyona e, vardığı ve bunun e, daha da artmasının e, öngörüldüğü e, ve e, Türkiye'deki e, havayolu e, filosunun işte 750 uçaklık dev bir filo e, 2023'te tasarlandığı ee, yılda 350 milyon yolcu taşımayı hedefleyen bir program bu. Bu da tabi çok enerji yoğun bir. Onun için söylüyorum evet, hava yolunda çünkü yani. nükleer santral de işe yaramaz. Evet, Hı -hı. yaramaz. Değil mi? Çok yani çok endişe verici hususlar var bunlar. Herhalde daha etraflıca konuşma fırsatımız olacak ileride de ama göründüğü gibi yani bazı. Olumlu şeyler çok mu? Olumlu birçok şey var. ağları yani var. Olumlu olarak bakabileceğimiz ulaşım politikasında çok önemli hızlı tren ağları ve tren ağları var. Şimdi hızlı tren dediğimizde elektrik tüketen bir şey elbette. Ama Hı -hı. kişi başına enerji tüketime bakıldığında çok yanılmıyorsam... ...belki e, bunun uzmanları düzeltirler, belki bizimki de bir e, cahil bilgisidir ama... E, Elektrik enerjisi, kişi başına tüketilen enerji hızlı trende dahi uçaktan daha düşük diye biliyorum. Ama evet ama o da normal yani görece olarak yüksek tabii hızlı trende aslında. Hızlı trende yüksek, yani, onun için söylüyorum. Evet. Yani hızlı tren projelerinin enerji tüketimi daha yüksek. Evet. Bölünmüş otoyollar var, üçüncüsü. 6 bin kilometreden 2000 yılında 13 bin 800 kilometreye çıkmış. Pardon, 6000 bin kilometre yol varmış, 9 yılda 13 bin 8 kilometre yol yapılmış. Yani iki misli e, yani, yol yapılmış. Bunun e, 20 bin kilometre şu anda bölünmüş yol uzunluğu, 2015 yılında 26 bin kilometreye ulaşması bekleniyor. Bölünmüş yol da hep biraz dalga geçiyoruz, duble yol, e, inşaat ya Resulullah e, evet. e, fikrinin bir e, somut tezahürü ama... Bazı açılardan da doğrusunu söylemek gerekirse e, yararlı olduğunu söyleyebiliriz trafik emniyeti açısından e, Türkiye'de. Tabii bütün bunlar şöyle bir sorunu gündeme getiriyor. Böyle bir e, denklem var karşımızda. Daha fazla hareket, daha fazla ulaşım hem özgürleşme hem entegrasyon hem e, e, verimlik e, yani ölçek e, ekonomisi sağlayan unsurlar. Doğru ama bunun bir de bedeli var maliyet evet B bedeli. onun için biraz evvel birleşmiş milletler e, kalkınma e, yeni kalkınma veya yeni büyüme hedefleri yeni büyüme göstergeleri çalışmalarında işte tam böyle bir şey yapılmaya çalışılıyor evet, Boğaziçi... yani illa reddetmeyelim Evet. Ama Boğaziçi gerçek... Üniversitesi'nde de geçenlerde bir uluslararası toplantı yapıldı geçen ay ve çok ayrıntılı olarak bu büyümeme, hatta küçülme ekonomik ekonomistlerin konuştuğu ve işte Birleşmiş Milletler'de yapılan çalışmalara da bol atıf yapılan çok önemli bir toplantı vardı. Biraz izlemeye evet. çalıştık yani. Evet, çok evet. Ekolojik, evet. E, ekolojik ekonomi e, evet. kongresi 3 günlük evet. e, Begüm Özkaynak davet etmişti beni ama o sırada çok yoğundu bu siyasi şeyler gelemedim. Evet. E, programına baktığımda çok ilginçti hakikaten. Evet, biz Begüm'ü de çağırdık burada da misafir ettik daha da konuşulacak. Ha, duymadım onu. Evet, evet. E, yani oldukça önemli aslında. Evet evet son derece önemli. Yani oradaki verilerin kullanılması lazım çünkü burada e, ha... Mutlak bir red e, değil elbette. Evet. Mutlak bir red. Her şey olduğu gibi kalsın ve dokunmayalım. Büyümeyelim. İyi de büyümeyelim de o zaman nasıl Yok, o başka büyütürüz. tarafları nasıl büyüttürüz? Yani sosyal evet. eşitlik adalet. E, nasıl da, yapacağız? E, onu yaparak. Bunun maliyetini, yaparak, evet, bunun maliyetini o, o tarafa e, yüklemeden nasıl yapacağız? Veyahut e, alterne, bunun maliyetini Gerçekten ortaya çıkartalım ve karar verelim Biz bunu istiyoruz diyelim ve Maliyetini bilerek karar Gerçek maliyetini bilerek karar verelim Bu en büyük sorun maliyetinin Bir kısmını görüp e, Iceberg'in e, Buzdağının e, Görünmeyen kısmındaki o büyük Toplu maliyeti Sosyal, doğal e, Maliyeti Ve iktisadi tabii Maliyeti görmeden karar vermiş olmak O bakımdan kapitalizmin çok rasyonel hani şey denir ya kapitalin çok rasyonel bir e, bir maliyet ve fayda analizi üzerine dayanır tamam, tamam maliyet fayda analizi yapalım evet. ama maliyeti gerçek maliyet olarak hesaplayalım ve bu bu zaten ayrıca da yani bitti sürede aşıyoruz artık ama yani herhalde şeyi de söylemek lazım bu yalnız alternatif olarak doğru değil bu bu tarz düşünmek başka da yol yok zaten bunlar yapılırsa sonucu hep birlikte evet. göreceğiz yani.